Kardeşleri, muazzez müminler Efendimiz Aleyhisselam'ın evi, haneyi saadeti Belki ailesi yani ehlibeyti beyti Ashab-ı kiram efendilerimizin radıyallahu anh'ın Sığınağı oldu, barınağı oldu Ne zaman dişleri ağırsa onların Ne zaman ayakları bir yere Yani takılsa, düşseler, sendelemiş olsalar İlk olarak akıllarına Efendimiz Aleyhisselam'ın evi Hane-i Saadet'i geldi, oraya sığındılar. Dışarıdan Medine'nin dışından kafileler, kabileler Medine'ye geldiklerinde, hallerin Efendimiz Aleyhisselam'a arz ettiklerinde, sallallahu aleyhi ve sellem önce yanından yakınından evine gönderdiler, evinde ekmek, su gelenlere, fukarayı ashaba ikram edecek neler var diye önce evine sordular. Sonra Ensar'a havale ettiler, onlara gönderdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe muhabbetini yaralamak isteyenler oldu. Müşrikler devreye girdiler. Dediler ki onlar, Süheyb, Ammar, Bilal, onlar yanında olduğu halde biz gelip oturamayız yani. Arada makam, arada statü farkı var dediler. Efendimiz acaba bunlarla yeni bir dünya kurulur mu onlar gelseler, bunları kaldırsam diye. Bir an kalbinde böyle bir düşünce zahir olunca Kur'an-ı Hakim Vasbir nefseke ma'alladine yed'un rabbuhum bil Efendimiz Ali ikaz buyurdu. Sabah akşam gece gündüz bütün anlarda bütün zamanlarda Allah azze ve celle'nin rızasını kazanabilme adına kendilerini vakfedenler, feda edenler sakın ha onlardan Ayrı kalma yani varlığını onların varlığına armağan et. Varlığını onların varlığına feda et. O zenginlerin, ağaların, paşaların makamı mevkisi değil. Yanında Bilal olsun, Ammar olsun, Yasir olsun. Allah bu barikatları onların dualarıyla açacak. Büyük ordularla, büyük güçlerle, kuvvetle... ''Tankla, deniz kara güçleriyle değil, onların duaları aşacak bütün bentleri, o halde vasbir nefse yani, onlarla birlikte yürümeye devam et. Onlar camide, namaz safında, yolda, Bedir'de, Uhud'da her yerde senin yol arkadaşların olsun.'' Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan sonraki kuşaklara da bu sahabe muhabbeti tevarüs etti, onlara da intikal etti. Yani İbn Sebe devreye giriyor. Yahudi İbn Sebe Yemen Yahudisi. Hazreti Ali Efendimize geliyor diyor ki ente ente. Haşa sen ilahsın diyor. Haşa sen Allahsın diyor. Hz. Ali Efendimizin sahabe muhabbetini yaralamak istiyor. Yeni bir fitne damarı açmak istiyor İslam içinde. Ali Efendimiz i̇bn Sebe'yi Yemen Yahudisini medayine gönderiyor, sürüyor. Yahudi damarı, o fitne damarı, sahabe düşmanlığı, o yolu açamıyorlar, akamete uğruyor. Sonra onlar mücadelesine devam ediyor, i̇bn Sebe boş durmuyor. Medayinden sonra da faaliyetleri devam ediyor. Hazreti Osman Efendimiz halife eşkıya evinin etrafını kuşatmış. Öyle ki Ramazan oruçlu Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz iftar edecek, oruçlu iftar edecek, su bulamıyor iftar etmek için. Eşkıya müsaade etmiyor, evinin damına çıkıyor diyor ki, Medine'de kıtlık vardı, Medine'de kuraklık vardı. Rume kuyusunu paramla aldım, Allah yoluna vakfettim. Şimdi müsaade etmiyorsunuz ki oradan bir damla su alayım, onunla iftar edeyim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mesidi dar geliyor. Arsamı vermiştim, genişletmiştim. Şimdi müsaade etmiyorsunuz, Peygamber mesidine çıkayım, ashabıyla birlikte namaz kılayım. Osman'ı sahabeyi evine hapsetmişler. Evinin damına çıkıyor diyor ki اَف۪يكُمْ Aliyun. İmam Suyuti Tali'l-Kulafâ'da naklediyor. Soruyor o eşkiyaya, sizin içinizde bir tane insan evladı yok mu? اَف۪يكُمْ Aliyun, Ali aranızda mı diye soruyor. Peygamberin evinde yetiştirdiği, himayesinde büyüyen. Allah Resulü'nün ailesinden, ehli beytinden Ali'yi soruyor. Hazreti Osman'ı kuşatmışlar, iftar edecek suyu yok. Onu bunu değil, orduyu, birliklerini sormuyor. Diyor ki, Peygamber evinden Ali'yi soruyorum. Ali nerede? Efikum Aliyun Ali aranızda mı? Yok diyorlar. Ali burada değil. Efikum Saadun. Peki Saad aranızda mı? Ona da yok deyince, o zaman diyor ki. İçinizde bir tane insan evladı yok mu? Osman günlerdir, günlerdir su, su diyemeleşiyor. İftar edecek Osman su bulamıyor bu halimi peygamberin evinde onun himayesinde büyüyen Ali'ye anlatacak biri yok mu? Gidiyorlar Hz. Ali Efendimiz'e. Hz. Osman'ın o halini arz ediyorlar. 3 kerbin 3 kırba dolusu su getiriyor, gönderiyor. Fakat eşkıya evi muhasara etmiş. Giremiyorlar Haşim oğulları. Hazreti Ali Efendimizin tazikiyle kapıya yükleniyorlar. İçeride suyu bekleyen Osman Efendimize ulaştırıyorlar. Sonra haber geliyor Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh efendimize. Hazreti Osman'ı devlet başkanını Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisini şehit edecek bu eşkıya talipesi. O zaman iki tane oğlunu karşısına alıyor. Hasan ve Hüseyin'e diyor ki İzheba izhe, İzheba biseyfeykuma Hatta tekuma ala babi Osman Kılıçlarınızı kuşanın. Belki bunun sonunda şehadet olacak. Hazreti Muhammed'in öğrencisi Osman zor halde Kılıçlarınızı kuşanın ey peygamberin torunları. Osman'ın kapısında bekleyin. Hazreti Hasan'la Hüseyin geliyorlar. Eşkıya'ya karşı Osman'ın kapısını bekliyorlar radıyallahu anhum. Kapıdan içeriye giremiyorlar. Hz. Hasan'ı kan revan içinde bırakıyorlar. Ali Efendimiz'in azatlısı var, kamber, onu kafasından yaralıyorlar. Arkadan dolaşıyorlar, çatıdan içeriye giriyorlar. Kur'an-ı Kerim okurken Hz. Osman'ı evinde şehit ediyorlar. Kardeşlerim, Ali bin Ebi Talib Ehli Beyt, Allah Resulü'nün ailesinden... Asab-ı kiram efendilerimize böyle kol kanat geriyor. Neden Osman dardayken, zordayken Efeikum <gülüyor> ali'yi soruyor? Çünkü biliyor ki Ali herkesten daha yakındı Hazreti Muhammed'i duydu. La bu ashabi buyurmuştu ki, asabıma sövmeyin. Osman'a sövüyorlar. Osman'a hakaret ediyorlar. Diyorlar ki, Beni bu fitne Selin'den kurtarırsa Ali bin Nebi Talip kurtarır, ona gidin. Çünkü Osman biliyor ki, herkesten daha yakın bir halde duymuştu Ali Hazreti Muhammed'i. Allah'a Allah'a fi ashabi lâ tettehidûhum garaghan. فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ''Azhabım hakkında ileri geri konuşmayın.'' buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Kim onları seviyorsa, beni seviyor diye seviyor. Kim onlardan nefret ediyorsa, Muhammed'den nefret ediyor diye onlara seviyor. Kim ashabıma, Osmanıma, Ebubekir'ime, Ömer'ime eza ederse bana eza eder. Bana eza eden Allah'a muhalefet eder. ''Allah'a muhalefet edenin Allah belasını verir.'' buyuruyor Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam. Onun için Hz. Osman Efikum fîküm aliyyun'' ''Ali bin Ebi Talip'' ''Aranızda mı?'' diye soruyor. Kardeşlerim, şimdi birisi çıkıyor, ekranda diyor ki ''Bu şialar, bu el, bunlar ehli beyttir.'' diyor. Bunlara ehlibeyt i Beyt mezhebi diyor. Peki bu adamlar kim? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ el <gülüyor> Kur'an-ı Hakim, Aişe annemizin iffetinden, beratından bahsediyor. Bu adamlar da Aişe annemize zina isnadında bulunuyor. Bu adamlar Ömer'e sövüyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِ Umar عُمَرَ بْنَ Eğer benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu. Ama bu adamlar Ömer'e sövüyorlar. Saniyet-i Kur'an-ı Hakim Ebu Bekir'e radıyallahu anh Efendimiz'e. İkinin ikincisi diyor mağara arkadaşı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona sövüyorlar. Sonra da çıkıyor birisi, sizin gözünüze baka baka bu adamlara ehl Beyt diyor. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'e söven, Ebu Bekir'e söven, Peygamber'in eşi Aişe annemize Kur'an'a Hakim onun beraatini gökten indirdi. Ona zina isnadında bulunanlar nasıl ehl Beyt olabilir? Peygamber haşa evinde katil mi yetiştirdi? Şimdi Banyas'ta işte geçen günler, gittiler çocuğun adı Ebu Bekirse öldürdüler bu şialar. dediler ki sen Ebu Bekir hala yaşıyor musun baktılar kimlik kartına Ömerse öldürdüler Osmansa öldürdüler Epeki adam ben sana diyorum ki ahiret var Allah var Kıyamet var hesap var Yarın Rabbimin huzuruna gelmeyecek misin Adı Ömer diye, adı Ebu Bekir diye, üç yaşında annesinin sütünü alan çocuğu öldürenlere nasıl lehli diyorsun? Allah'tan korkmuyor musun? Hazreti Muhammed'den haya etmiyor musun? Sen golzerin kitabını okuyana kadar Allah'a Allah'a fi ashabi. Asabım hakkında ileri geri konuşmaktan haya edin diyen Hazreti Muhammed'i okusaydın Aleyhissalatu vesselam. O zaman bu eşkiyalara ehlibeyt demeyecek, bundan haya edecektin. Kardeşlerim, geçen pazartesi günü yani birkaç gün önce Irak'tan Nakibül Eşraf buraya geldi. Evladı ı Resul'den evliya bir zat. Anlatıyor yani ailesi peygambere dayanıyor, onun soyundan geliyor. Patani'den orada katledilen Müslümanlardan bahsediyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ashab-ı kirama kol kanat geliyorlar ya Hz. Ali Efendimiz ölümün mukadder olduğu kapıya oğlu Hasan Hüseyin'i gönderiyor. Ehli beyt olmak demek sahabeye, ehli beyt olmak demek ehli imanı korumak demek evladım. Canınızı tehlikeye atın gidin Osman'ı koruyun, Hazreti Muhammed'in öğrencisinin kapısında bekleyin. O da diyor ki patani için ağlıyor, Bangladeş'te sokaklar Müslüman cesetleriyle dolu yani. Onlara ağlıyor, Arakan'a ağlıyor. Birkaç gün önce işte, Arakan'da bir Müslüman kadın yürüyor sokakta, bir Budist çıkıyor ibadethanesinden, e, yemek almaya gidiyor, sokaklar dar Arakan'da. Bir Müslüman kadın oradan yürürken, Budistin koluna çatıyor kolu. Elindeki tepsi yere düşüyor, kadını öldürüyorlar. Bütün Müslümanlar, çocuklar, kadınlar dağlara çıkıyorlar. Ehli beyt olmak demek, Arakan'daki o kadının yanında olmak demek. Ehli beyt olmak demek, Banyas'ta. İki yaşında, üç yaşında annesinin sütü alan, sütünü alan adı Ebu Bekir Ömer diye öldür, öldürülen çocuklara düşman olmak demek değil ehli i Beyt. ehl -i Beyt olmak demek, Patani için, Bangladeş için ağlamak. Ya Rabbi ve ceallena milledun ya bize katından yardımcılar, dostlar gönder diye feryat eden ehli imana İmana et Allah'ım. Onların dualarına icabet et diye yalvarmak demek ehli bey, kardeşlerim, safi zihinleriniz olabilir. Safi zihinlerinizi birileri çıkıp, efendim siz ehli sünnet, onlar ehlibeyt beyt mezhebi diye birileri size en yanlışı, en doğru olarak anlatabilir. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Ama hepiniz Rabbimin huzuruna gelecek. Ebu Bekir de gelecek, Ayşe annemiz de gelecek. Ona zina isnadında bulunan, şimdi Suriye'de Müslüman çocukların başını kesen bu eşkıyalar da gelecek. Peki sizin muhabbetiniz, imanınız kimin yanında, kimin yanında yer aldınız? Allah bunu soracak. Ahiret var, cennet var, kıyamet var, hesap var kardeşlerim. Kur'an'a hakim bize buyurdu ki وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا min بَعْدِهِمْ Sahabeden sonra gelenler يَكُولُونَ رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا لِيخْوَانِنَا يَكُولُونَ رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا وَلِيخْوَانِنَا لَّذ۪ينَ bil بِالْا۪يمَانَ Ellerini kaldırdılar. Ya Rabbi bizi de affet. Bizden önce yaşayan Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vessel öğrencilerine de rahmetinle muamele et bizden önce geçenlere müslüman demek sahabeye dua eden demek durduğumuz yeri ve dinlediğimiz adamları mikrofonları kameraları imanınıza göre ayarlama mecburiyetiniz var